Efendim mesajlarınızdan sonra canlı yayınımızı eğer telefonla katılmak isteyen dinleyicilerimiz var ise şu andan itibaren canlı yayında kendilerinin sorularını alabiliriz. Az önce işittik. Canlı yayın telefon numaramız 0216 524 93 93 numaralı telefondayız. Efendim internetim yok şu anda mail yazamıyorum, soru gönderemiyorum diyorsanız yahut da... Hocam ben karşılıklı sizle konuşayım da şu meseleyi halletmeye çalışayım diyorsanız canlı yayın telefon numaramız 0216 524 93 93 numaralı telefondayız. Kanım, siz canlı yayında bana ulaşmaya çalışırken, ben de bu arada önümdeki bir başka mesajı okumak istiyorum. Ezgi Hanım'ın bir mesajı var. Değerli Ezgi, 17 yaşında ve şöyle bir mesaj yazmış: "İyi günler Adem Bey. Sizi anne ve babamı anne ve babam tavsiye etti. Burç de dinliyorlar. Ben 17 yaşındayım. Benim problemim zamanımı iyi kullanamamak. Hmm. Bu yüzden birçok yere geç kalıyorum." Ve böylelikle üzerime düşen sorumluluklarını yerine getiremiyorum. Değerli Ezgi'cim sana şunu tavsiye edeyim. Zamanı kullanma noktasında kendine bir iki tane e, ana unsur belirlemeye çalış. Örneğin bugün için şu tarihte şu saatteki şu randevimi yerine getireceğim diye... ...yahut da akşam saat evde beşte olacağım diye... Kendi kendine belli noktalarda anlaşmalar yapmaya çalış ilk önce. Biz buna zamana karşı duyarlılık eğitimi diyoruz. Önce kendi kendine belli noktalarda testler yapmaya çalış. Daha sonra sorumluluklarınla alakalı zamanı ayarlamaya çalış. Bence öyle daha kolay olabilir senin için. Önce bir kendinle belli noktalarda bir anlaşmaya çalış. Şu saatte şunu yapacağım, bakalım yapıyor muyum diye. Sonra da sorumluluklar kısmına değin derim. Canlı yayın telefonumuz var şu anda. Hattımızda dinleyicimiz var. Kendisine merhaba diyelim. Efendim merhabalar. Merhaba hocam kolay gelsin. Teşekkür oh. ederim. Kayseri'den arıyorum Osman ben. Evet Osman bey. Hocam ee, yaklaşık bir buçuk yıldız sınav dinliyorum. Allah razı olsun. Kayseri, şöyle söyleyeyim. Kayseri'den alıyorsunuz. Kayseri benim için çok özel. Çok çok özel. Çünkü orada benim birçok akrabalarım var. Ve orada Bunu benim, evet, hocam. evet evet, orada benim e, canım ablam vardı e, Vefat evet. etti orada kendisi. Böylelikle sizin vaistanızda da ona da Allah'tan rahmet dileyelim. eğer dinleyen dinleyicilerimiz varsa edelim. evet, bu dua ederler ise. Kayseri benim için çok aziz bir yer, oradan bir ses duymuş olmak şu anda beni çok da memnun etti. Evet. Allah razı olsun hocam. Biz de düşünmek için bayılır çabalıyoruz. Bugün enerjimiz inşallah. Allah razı olsun. Hocam sorum şu olacak. Ee, 5,5-6 yaşında bir kızımız var. Anaokuluna bu sene başladı. Ee, 1,5 yaşında da bir oğlumuz var. Hı hı. Ee, sizin deyiminiz aziz misafirlerimiz var evimizde. Evet, evet. Ee, gayret ediyoruz söylediklerimiz uygulamıyor ama annesiyle kızın arasında bir sıkıntı var. Çözemedik bir türlü. Ee, tahmin ediyorum hücresi biraz dönem dönem bağırıyor. Annesi sesi 4 aydır dinliyor ama... Yapabileceği şeyleri bile anne sen getir, sen giydir, e, sen yapar mısın? Aslında kendini rahat yapacağı şeyleri e, illa ki ona yaptırmak istiyor. Annesi de, annesi de sen e, yaparsın kızım, sen e, yaptığın şeyler, niçin benden istiyorsun gibi Hı -hı. Hı -hı. devam ediyor. O da... E, Ağlıyor, bağırıyormuş. Tabii ben bunları annesinden duyuyorum. Hı hı. Kapıları çarpıyor, saçlarını yoluyor gibi şeyler. Hı. Evet. Ama e, zannediyorum... E, ...bir müddet sonra hırsı geçtiği zaman... ...annesinin söylediğine göre gelip özür diliyor. Bir daha yapmayacağım anne diyor. Evet. Ama tekrar yine aynı problem devam ediyor. Orhan Bey demiştiniz değil mi? Osman Bey. Osman Bey... Şimdi eğer eşiniz çocuğunuza karşı sadece bu noktada zorlanıyor ise, şefkatle annelik yapmak ister iken, kızınızın böyle engellemeleriyle karşılaşıyor ise, yani eşiniz tarafından bir şiddet yok ise, kızınızın dengesini bozacak herhangi bir şey yok ise, hiç endişe duymayın. Yani annenin tavrı normal ve doğal. Doğru olan da o. Şimdi ayağını uzatıyor, ayakkabılarını bağlar mısın? Olur, evet. ben senin hizmetçinim ayakkabılarını bağlayacağım. Hayır, çocuk bunun keyfini çıkarmaması lazım. Çocuk kendi yetenekleriyle yapabileceği, yaşına göre ait yapabileceği şeyleri yapmayıp da eğer keyif sürmek ister ise bu takdirde yeteneklerini geliştiremez. Eğer ayakkabılarını bağlayabiliyor ise, bunu öğretmiş iseniz... Ve bununla ilgili bir takım çalışmalar yaptıysanız, efendim, kocuğunun fermuarını çekebilecek yetenekleri var ise ve fakat bunu yapmıyor ise, bunu da annesinden bekliyor ise, annesi bunu yapmayacak tabii ki, yapmayacak. E ağlıyor, ağlayabilirsin kızım, kapıları çarpıyor, e, çarpabilirsin kızım, saçını yoluyor, olsun yolsun, kendi kendine zarar veriyorsun. Tüm bunların her birisi iktidar mücadelesine girer. İktidar mücadelesi yapan bir çocuğun karşısında da anne baba eğer yenik düşer ise o takdirde kızın içerisine hırs bürünmüş olur. Bir sonraki sefer yenemeyiz. Parçalar. Annesinin bağırmaması gerekiyor değil Tabii mi? Tabii yani dönem dönem kendisine hakim olamadığını bazen onun da kendisine bağırdığını söylüyor ama... Annesi mi bağırıyormuş? Ee... Evet annesi bazen evet. çok e, canım yandığı zaman bağırmak zorunda kalıyorum. Evet, evet Dönem dönem. Şimdi anneler evet böyle bazen baş edemedikleri zaman maalesef kendi çocukluk döneminden gelen bir alışkanlığı belki kendi annesinden gelen bir alışkanlığı sürdürmeye çalışıyorlar. Birdenbire o da pençelerini çıkartıyor birbirlerine saldırıyorlar. Anne bunu yapmaması evet. lazım. Orada ben büyüğüm ya, ben 35 yaşındayım, 40 yaşındayım artık kaç yaştaysa. Yani karşımda 6 yaşındaki bir çocuk ne iktidar mücadelesine giriyor. Saçını yoluyormuş. Yol kızım yani saçların tükenir, sen bilirsin yani. Ama bir bu... de... Hı -hı. Yani orada şeyi yenik düşmemek lazım, iktidar mücadelesi. istediği kadar ağlayabilir. Kendisini duvarlara Anladım. duvarlara vuruyormuş. Vur sevgili kızım. Hatta bak şu taraftaki duvarlar daha sert, istiyorsan o tarafa vur. Duyarsız bir sabır içerisinde beklemek lazım. Bu duygusal yoksunluk değil. Osman Bey, hatırınızı galiba... Ee, Buyurun, he? dinliyorum. Yok, de devamıyla ilgili başka bir Hı. soru sormayacağım. Annesinin öyle e, sağlam durması gerekiyor ama benim bir de e, babam çok iyi, babam bana kızmıyor, e, babam beni daha çok seviyor ama e, sen sevmiyorsun gibi söylüyormuş. Benim burada devreye girmem gerekir mi, herhangi bir yok, şey yapmam yok, gerekir yok, yok. mi? Şimdi iktidar mücadelesi yapan çocuklar bu işi evet. o kadar iyi insan fıtratı işte. Yani o, o işi o kadar iyi ustalıkla yapabiliyorlar ki, babayı öne sürebilir, babam benim en iyi, hatta yukarıdaki anne daha iyi, senden daha iyi, sen beni sevmiyorsun diye. Anneyi evet. duygusal olarak yıpratıp kendisine hizmetçi yapabilmek için çocuklar bunu çok sık kullanırlar. Hatta Anladım. bazen daha da farklı, sen beni sevmiyorsun, işte ben işte ee, falan diye böyle annenin duygularına hitap etmeye çalışırlar. Hiç annenin bundan veya sizin bundan etkilenecek bir tarafınız yok. Yok kızım öyle bir şey yok yani ben de seni seviyorum baban da seviyor. Hadi bakalım bağla ayakkabılarını. İstediği kadar Anladım. çırpınsın tavşan daha küsmüş dağın haberi yok durumunda beklemek lazım. Duyarsız Anladım. Buna duyarsız bir sabır içerisinde beklemek diyoruz. Osman Bey sizin vasıtanızda da vesilenizde de Kayseri'ye çokça selamlar çok, iletiyorum. Çok teşekkür. Hocam programınız var mı Kayseri'ye? E, Kayseri'den çağıran yok ki gidelim. Yani Kayseri'de şu anda programımız yok. Bu taraflardayız. Ha, evet. Allah razı ha, olsun. Görüşmek şey üzere var. inşallah. Sağ olun. Hoşça kalın. Allah razı olsun. Kolay çok gelsin. Çok teşekkür ederim. Efendim Kayseri'den sıcak sıcak böyle bir selam aldıktan sonra... Ee, bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Eğer telefonlarınızın başındaysanız biz de radyomuzun mikrofonun arkasındayız. Reklamlardan sonra hemen görüşelim tekrar. Efendim tekrar karşınızdayız, tekrar huzurlarınızdayız. Çocuk deyip geçmeyinde Burç FM'deyiz. Ve canlı yayında bağlantılarımızı almaya devam ediyoruz. Hattımızda bir dinleyicimiz var. Merhaba efendim. Alo. Alo merhabalar. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Ben yeğenimle ilgili size bir soru soracaktım. Yeğenimin bir tanesi 5 yaşında kız yeğenim. Diğeri Yeğeniniz 25... kimin neyinizin neyi? Kardeşi ikisi hakkında soru soracağım. Yok yok sizin ablanızın mı abinizin ablanızın kızı, kızı hakkında aha. soruyorsunuz. Evet aha. tamam. 5 yaşında Hı -hı. bundan 24 aylıkta bir kardeşi var. Fakat böyle konuşmasında, cümle kurmasında problem var. Hani bende kaldığı zaman ben cümlelerini anlayamıyorum. Konuşamıyor kim, kimin, çok fazla. Kim konuşamıyor? 24 aylık mı 5 yaşında olan mı? 5 yaşındaki çok fazla böyle konuşamıyor. İletişimi çok az. Hmm. Hani böyle e, bende kaldığı zaman şey yapamıyor. Benim de er, e, 10 aylık bir kızım var. Onunla bile hani böyle kavga yapıyor. Diğer kardeşi ise... 25 aylık şu anda Hı -hı. Ee, o da böyle ağlama krizleri geçiriyor doktora gittiğinde doktor buna psikolojik dedi ve böyle hani yaşlıların kullanacağı böyle uyuşturucu e, uyutucu ilaçları o bebeğe verdi ablam da hani böyle ne yapacağını bilemiyor çok kararsız ee, Hı -hı. küçük oğlu ağlama krizleri geçirdiği zaman ablam da böyle çok kötü oluyor bu konuda yardım isteyeceğiz. Şimdi az önce bir de mesaj okudum. Acaba aynı şeyden mi bahsediyorsunuz? Aynı andayım ben, belki. Ben atmadım mesela? ama yok hayır. Şöyle o zaman e, benzer bir mesajda şöyle bir var. 21 aylık bir e, çocukdan bahsediyor Rezan Hanım. Ve ağlarken bir keresinde de bayılmış hatta. Ağlama krizi geçirirken bayılmış 21 aylık çocuk. Doktora götürülmüş. Tıbben herhangi bir sorun çıkmadı diyor mesajın sahibi de. Oğlum bunu kullanmaya başladı hatta diyor ve bu bizi olumsuz olarak çok etkiliyor. E, doktor psikolojik olduğunu söylemiş. Belki benzer bir sorudan bahsediyorsunuz ama şunu söyleyeyim. Şimdi 21 aylık veya 25 aylık bir çocuğun ağlarken baygınlık geçirmiş olması, e, ağlarken kasılıp kalması, katılıp kalması psikolojik bir sorun olamaz. Çünkü... E, Çocuk ne kadar ağlıyor olursa olsun yani anne ona karşılık verdikten sonra çocuk mutlaka fizyolojik bir takım şeyler vardır ki onun karşısında sistemi devam etmiyor. Fizyolojik sistemi devam etmeyince sigortası atıyor pat diye kalıyor çocuk. Yani acaba ciğerlerinde mi acaba başka bir şeyde mi nefes almasında mı neresinde bir problem var ise... Ve psikolojik olabilmesi için çok derin bir e, sorunu olması lazım ki 21 aylık 25 aylık bir çocuğun öyle çok derin bir sorununun olabileceği ihtimali gelmiyor. Çünkü 21 aylık çocuk normalde sorunları üzerinden çok rahatlıkla püskürtür. Feryat Çünkü... ortalığı katar üst, üstünden püskürtür. Yani kendi içine problem atmaz normalde 21 aylık bir çocuk. Hı -hı. Ee, annenin hamileyken yaşadığı problemler bebeğe yansıyor Hı -hı. mu? Olabilir bakın bu söylediğiniz olabilir. Anne eğer hamilelik döneminde bir takım ciddi problemler yaşadıysa o takdirde katılmalar veya işte baygınlık hali nöbet geçirir gibi ağlamalar olabilir. Ve ona da çocuk karşılık veremeyebilir. İşte o zaman psikosomatik olur. Yani hem psikolojik hem de fizyolojik bir şeyin ikisinin birbiri içerisine geçmiş bir problemden bahsedebiliriz yani o zaman. Bir de ablamın kendisi de içine çok kafanık hani böyle çevreye çıkma olsun bir yere gittiği zaman arkadaşlık edinme olsun çok böyle sorun yaşıyor. Hı hı. Çocuğu da Ali ile biraz şehirden uzak bir yerde yaşıyorlar. Her zaman şehire gelme ihtimalleri de olmuyor. Hı hı. Hani böyle şehire geldikleri zaman da parktı başka yerlerde çok fazla gidemiyorlar. Bunların da etkisi olabilir mi acaba? Annenin etkisi olmaz. Annenin içe dönük olmuş olması, çocuğun ağlamalar sırasında baygınlık geçirmiş olmasına bir sebep olmaz. Yani çocuk biraz büyük bir çocuktan bahsetmiş olsaydık o zaman olabilirdi. Çocuk kendini ifade edemediğinden dolayı baygınlık geçiriyor olabilir diyebilirdik ama 21-25 aylık bir çocuğun annesi içe dönük olmuş olması çok şey değil. Çünkü çocuk 21 aylık veya 25 aylık bir çocuk anneden... Konuşma olarak bir beslenme sağlamıyor, duygu olarak beslenme sağlıyor olduğu için anne yanında olsun yeter, yani onun bir etkisi olmaz. Ancak dışarıya çıkmıyor olmak, çocuğun sadece evin içerisinde, dört duvar içerisinde bulunuyor olmak çocuğun sıkıntılarını artırır. İlla şehir içerisinde yaşamasına gerek yok annenin, isterse dağın başında yaşasın fark etmez, bahçeye çıktığı zaman yeşillikler arasında bulunabilir. Eliyle beraber dolaş, elinden tutup çocuğun dışarıda dolaşabilir. Bunlar da faydası olur yani, şehre gelmesini beklemeye gerek yok yani. Yağmurda bile hmm. çıksın dolaşsınlar yani üstüne kocuyor giysin hmm. dolaşsın efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. ederim. Ablanızı da çokça Ağabeyim selamlar. Görüşmek Ağabeyim üzere. Abiğim selam hayırlı, hayırlı günler. günler. Efendim bir dinleyicimiz daha var. Hiç vakit kaybetmeden bağlantıları arka arkaya alalım bakalım. Kendisine merhaba diyelim. Merhaba Adem hocam. Merhabalar. Ben kadar şu an İstanbul'dan arıyorum şu anlık size. Sizinle razı olsun. Allah razı olsun size. Aa başarılarınız hani klasik sözdür ya seydecektim. Benim görünce mi oğlu var, hı hı. iki yaşına girmek üzere. Hı hı. Fakat çocuk yediği her şeyi e, püskürtüyor, yutmuyor hiç. Çiğniyormuş ama yutmuyormuş. Hı hı. Ve e, hazır mamalarla büyütüler zaten, yoğurt türü, hazır mamalar yedirirler hep. Hı hı. Ama şu anda da e, sorun devam ediyor. Hiç çiğniyor ama yutmuyor, çıkıyormuş itirafına sadece. Hı hı. E, ve doktora götürdük zaman. Doktor hani daha ufak, hani olabilir falan demiş. Daha büyüdüğü zaman, dört yaşı falan. Geçiriyorsunuz gibi bir şey söylemi. Tam net bir şey diyor. hani acaba merak ettim. Çocuğun refleksi gelişmemiş olabilir. Neden yutmuyordu? Olabilir. Şöyle. Şimdi boy kilo orantısı normal mi acaba? Maşallah şey güzel anne. Duruşu güzel. Yani boy ve kilodaki gelişimi fizyolojik gelişimi normal mi? Tamam, normal geliyor. Şimdi eğer hep hazır mamalarla vesairelerle beslenirse çocuk mide tembelliği olabiliyor çocukta. Mide o çalışmasında bir takım sıkıntılar yaşanabilir. O da iki yaşına doğru, üç yaşına doğru bu şekliyle bir şeye oluşabilir. Mide kabul etmiyor olabilir. Şimdi hekimle de görüşülmüş. Hekimde şu yaş erken bir yaş demiş olmasını da anlayışla karşılıyorum. Çünkü şöyle çocuğa eğer bir ilaçlı tedavi uygulanmış olsa yani midenin aktivitesini artırıcı bir ilaç verilmiş olsa iki yaşındaki bir çocuğa ilaçlı tedavi çok tavsiye edilen bir şey değil. Gelişim döneminin içerisinde olan bir çocuğa. Şey. Çünkü her ilacın bir de yan tesiri var. Dolayısıyla ben de hekime katılıyorum şu anda. İki yaşındaki bir çocuğun böyle fizyolojik aktivitesini artırıcı bir ilaçtan daha ziyade anne birazcık daha uğraşmasında fayda var. Bıraksın, çıkartsın. Çıkarttığı kadarını çıkartır, yediğini yine yer çocuk. Mide eğer yorgunluğundan veya mide tembelliğinden kaynaklanan bir şeyle çıkartıyorsa eğer o takdirde ısrarla devam etmek lazım. Ama Kimin söylediği gibi 3-4 yaşına kadar hala düzelmediyse belki o sırada bir ilaçla o fizyolojik aktivitesini artırıcı veya başka bir etken var ise onu bulmaya yönelik bir çalışma yapılmasında fayda var. Psikolojik olur mu? Ben çok tahmin etmiyorum. Yine 2 yaşındaki bir çocuğun psikolojisi bozuk olamaz yani. Ancak çok baskı yapılır ise ondan dolayı kilitlenme olabilir çocukta. Ee, ama sizden anladığım kadarıyla çok baskı yapıldığı gibi bir izlenim de almadım çocuğa. Evet hocam. Evet. Yani bence birazcık daha zaman verin çocuğa ve çıkardığını çıkartsın. İçeride kalan yine o kendisine yarar e, sağlar. E, o suni gıdalar ile beslenmeyi birazcık kessinler. Efendim hattımızda... Tamam <gülüyor> Tamam. İyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. Hattımızdaki diğer dinleyicimizi alıyoruz. Kendisine merhaba diyoruz. Merhabalar efendim. Süm Erkan Kocaoğlu. Ankara'dan arıyorum. Er? Erkan. Erkan Bey. Evet efendim. Efendim sizi ve şahsınızda bütün çalışanlara tebrik ediyorum. Gerçekten muhabbetle selamlıyorum sizleri efendim. Estağfurullah e, razıyız efendim. E, Sizler de efendim, efendim benim 13 yaşında bir oğlum, 15 yaşında bir kızım ve 2,5 yaşında bir kızım var. 2 çocuğum var. Erkek var. 11 yaş, 2,5 yaş kız. 11 ve 12. Evet, 2,5 yaş. Eee oğlum efendim, dışı içine kapanık bir şahısa, biraz utangaç tavırları var. Bundan dolayı okulda olsun, derslerinde olsun e, derslere katılımı çok iyi olmuyor. E, öğretmenlerle görüşüyorum. Evde biraz ders çalışma sıkıntısı var. E, aynı zamanda da e, kız kardeşiyle, yani büyük kız kardeşiyle e, biraz sorunlar var. Sürekli birbirleriyle cedilleşiyorlar. Bunda kız kardeşim de payı var tabii ve ee, bir de ben gözlemlediğim kadarıyla kardeşlerin birbirlerine karşı özellikle 13 yaşında 11 yaşında e, fedakarlık duyguları böyle kardeşlik duyguları çok üst seviyede değil. Hı -hı. E, küçük kardeşlerine karşı var e, merhametleri şeyleri var ama kendi aralarında çok şeyleri yok. Hı -hı. E, bir de e, oğlum annesi hem kızım hem oğlum yani annesiyle biraz... Sorunlar yaşıyorlar yani Hı -hı. çok dinlemiyorlar biraz babalarını dinliyorlar ben dinliyor daha doğrusu. Okan da bazı sıkıntılarınız var efendim önerileriniz. Davulay Er Er Erkan Bey şimdi şöyle söyleyeyim size. bilmiyorum evet. programımızı ne kadar zamandır dinliyorsunuz? Yani işim olduğu müddetçe sürekli dinlemeye çalışıyorum. Hı -hı. İş yerindeyim çünkü işim oluyor bazen. Hatta önceki gün mesaj atmıştım. Dün dinleyemedim sizi. Belki mesajda cevap vermişsinizdir bilemiyorum ama. Hı -hı. E, iş yerinde işlerim olduğu zaman dinleyemiyorum Hı -hı. ama. Hı -hı. Genellikle dinlemeye çalışıyorum. 11'de e radyonun başında olmaya çalışıyorum efendim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz önceki programlarımızdan kaç tanesinde şundan bahsetmiştik. Kardeşlerin yaş aralığıyla alakalı. Hı. Eğer kardeşlerin yaş aralığı bir ya da iki olur ise... Genellikle ortada şöyle bir problem beraberinde oluyor. Anne ile iki çocuk arasında bir kopukluk oluyor. Çünkü çocukların yaşları birbirine yakın olduğu zaman anne ikisine birden yetemiyor. Birisini emzirirken öbürküsünün altını değiştirecek. Öbürküsü oradan bağırırken öbürküsü acıkacak olunca anne yaş yakınlığı olan çocuklarda, bir ve iki yaş olan çocuklarda genellikle anne kendi kendini de yıpratıyor çok defa. Bu yıpranmışlık çocuğa da aksediyor. Dolayısıyla çocuklar ile anne arasında bir bakıyorsunuz ki belli bir süreden sonra kopukluk başlıyor. Anne tam manasıyla kendini çocuklara veremiyor. Sadece fizyolojik hazır bulunmuşluk seviyesini ayarlamaya çalışabiliyor ancak. Çocuğun karnını doyuruyor, altını temizliyor, kıyafetini tamamlamaya çalışıyor. Geri kalan duygusal ihtiyaçlarını aynı yaş grubunda olan 1-2 yaş farklılıklı çocuklara tam veremiyor. Şimdi sizin erkek oğlunuz, erkek çocuğunuz 13 yaşında, kız çocuğunuz 11 yaşında arasında 2 yaş var. Dolayısıyla yakın yani biraz daha fazla da 2,5'a yakın. Şimdi evet. yaşları biraz yakın geldi ilk önce bana. Bunu bir olarak söyleyeyim. İkincisi de iki de olmuş olsa, 2,5 de olmuş olsa dikkat edin. Şöyle bir şeyle karşı karşıya kalmış anne geçmiş dönemde. Oğlunuz dünyadayken yani onun emme dönemindeyken kızınıza hamile kalmış. Ve böylelikle aslında muhtemelen şöyle bir şey yapmıştır eşiniz, oğlunuzu erken sütten kesmiştir ve kızınızı ondan sonra dünyaya getirdikten sonra kızınızı emzirmeye başlamıştır. Şimdi erken sütten kesilmiş olan bir çocuk anneden koptuktan sonra annesini emen başka bir kardeşini gördüğü zaman o büyük olan çocuk küçüğe karşı ta küçüklükten beri böyle bir e, inatlaşma, bir gıcıklaşma şeyi başlar. Sanki evet. anneyi o koparmış gibi kendisinden. Kendisi gidiyor anneyi ememiyor ama bir başkası gidiyor annenin kucağında yatıyor. Yani muhtemel ki yaş yakınlığından kaynaklanan, geçmişten gelen bir takım şeyler olabilir. Evet. Şimdi içe kapanıklık maalesef ilk çocuklar genellikle anne babanın böyle acemiliklerini attığı çocuklar oluyor. Ve ilk çocuğu işte iyi terbiye edeyim, aman her şeyine müdahale edeyim diye çok defa çocuk içine doğru kapanmış olabilir. Şimdi bunlara baktığımız zaman tabii çocukları görmeden net bir şeyler söylemek hemen hemen imkansız. Ama yaş farklılıklarına baktığım zaman ki siz bir şey söylediniz. İki büyük çocukla annesinin arası iyi değil de küçükle iyi. Büyüklerin evet. de yine kendi aralarında iyi değil de küçükle iyi. Bu tam, evet. Benim, evet, tam bu söylediğim şeyler. Yani o geçmişten gelen... İki aynı anda iki çocuğu büyütürken annenin çocuklarla yaşadığı, çocukların da birbirine sanki anneyi kopardığı gibi bir şeyden neticelenen bir şey. Yoksa anne eğer tamamen kilitli bir anne olmuş olsa, duygu dünyasını kullanamayan bir anne olmuş olsa, o takdirde iki buçuk yaşındaki kızınıza da aynı muameleyi yapar. Hayır. Orada gerçekten doyasıya anneliğini yapıyor, öbürleri ise yormuş kendisini. Evet. Diğer çocuklar ise demek ki eğer kıskançlıkları... Tamamen bir hastalık halini almış olmuş olsaydı küçük kızı da kıskanırlardı. Küçük kızınızı da, kardeşlerini de kıskanırlardı. Hayır onu kıskanmıyorlar, kendi aralarında bir çekememezlik var. Bu da yaş yakınlığından kaynaklanan muhtemel ki anne babanın tam o ayarı tutturamamış olmasından dolayı birbirleriyle geçmişten gelen bir şey. Yapılacak çok bir şey yok aslında. Şöyle çocuklara eğer kendilerinin farklı olduğu... Ya da kıskanılacak bir şeyin olmadığıyla alakalı, sözel değil de davranışsal olarak siz bir süreç takip eder. Anne de birazcık daha sükunet içerisinde çocuklarına yaklaşır ise kendiliğinden geçecek bir şeydir aslında bu. Eğer evin ortamında şiddet yoksa, evin ortamında çok bir agresif birbirlerine karşı çok bir hırçınlık yoksa özellikle anne ile çocuklar arasında. Çocuklar şunun garantisini aldıktan sonra sükunetin içerisine girebilirler. Annem beni delice seviyor. Ama kız kardeşimi de delice seviyor. Ama öbür kız kardeşimi de seviyor. Birbirimizin arasında annemin hiçbir ayrımı yok. Anne bunu davranışsal olarak, siz de bunu davranışsal olarak sergilemeniz lazım ki çocuk hiçbir endişeye kapılmaması lazım. Acaba kardeşimi mi daha çok seviyor acaba beni mi? Hiçbir şekilde fark gözetmemesi lazım. Küçük bir not daha ilave edeyim. Ancak bu sırada anne şuna dikkat etsin. Kız çocuğu. Bir süre sonra anneyle sırdaş olacaktır. Eğer anne kızıyla sorunlar yaşıyor ise, oğluyla yaşadığından daha derin bir sorunu ileriye doğru taşıyor demektir. Çünkü kız çocuğuna bir sırdaş lazım. Anne eğer kızıyla inatlaşması devam eder ise sırdaşı olamaz. Kız sırdaş olarak dışarıda birisini kendine seçer ise, sürecini takip edemezsiniz. Kız çocuğunun sürecini o zaman takip edemezsiniz. Ne yapıyor yardıma ihtiyacın var mı ki ergenlik dönemine geçtiğinde en büyük destekçisi annesi olması lazım. Eğer bu inatlaşma devam ederse kız o zaman anneyi kendi sırdaşı olarak ergenlik döneminde seçmez, o daha başka sorunları beraberinde getirir. Bilmiyorum kısa bir telefon görüşmesi içerisinde sadece bu kadar görebildiğim şeyleri e, sizlerle paylaştım. Teşekkür ediyorum. Ankara'da çok güzelimler. Hı? Selamlar aleykümselam da hocam da oğlumuzun ders çalışma konusunda bir şey yapabilir miyiz? Bunları nasıl bir davranışları gerektiririz? Onu da zamana karşı duyarlılık eğitiminden bahsetmiştim ben daha önceki programlarda. Onu başlatın evinizde. Yani şöyle söyleyeyim zamana karşı duyarlılık diye. Evinizde belli başlı şeyleri zamana planlı olarak ve siz de dahil olmak üzere, eşiniz de dahil olmak üzere bir e, kurallar zinciri oluşturmaya çalışın. Örneğin zaman konusunda hassaslaşması yani evdeki hane halkının. Örneğin e, saat 7'de yemek yenecektir. Altı buçukta değil. Sekiz buçukta da değil. Bazen 7'de de değil. Yani siz hassaslaşacaksınız başka konularda. Örneğin aile toplantılarınız var mı bilmiyorum ama aile toplantılarınız mutlaka oturacak. Çocuk böylelikle evin işlerinde zamanla yürüyen bir takım şeyleri gördükçe bu sefer çocuk ders konusunda da o zamana karşı duyarlılığı onun yanında götürecek. Tamam teşekkür ederiz. görüşmek efendim. üzere efendim. Sağ olun. Hoşçakalın. Efendim. efendim hattımızda bir dinleyicimiz var. Kendisini de e, beklettik. Son e, dinleyicimiz olacak galiba. Efendim merhabalar. Alo. Alo. E, Adem Hocam hayırlı günler. Ben Mersin'den arıyorum da sizi. Birkaç tane sorun olacak da e, kusura bakmayın internetten ulaşamıyorum öyle bir hmm. insanlığın için o yüzden mecburen biraz iletiyorum aslında telefonda görüşmem lazım diye. Doğru yalnız şunu hatırlatayım 3 dakikamız Lütfen. var birkaç tane soru değil de onların içerisinde en önemli e, soruyu veya kendiniz Hı. için en önemlisini seçerseniz daha iyi olur. Tamam hocam. Ee, tamam. Şimdi benim oğlum 5 yaşında hocam. Hı -hı. Ee, böyle istediği bir şey falan yapmadığınızda az önce Osman Bey'in çocuğu da vardı. Aynısını yapıyormuş. Hatta saçını başını yoluyor. Hı -hı. Bazen ama bize zarar veriyor tekrar. Böyle hani, şeyler de bir defa bize de zarar veriyor. Ee, hani siz diyorsunuz işte e, dokunsun e, zaman gelecek onları göremeyeceksiniz falan diye. Ben Hı -hı. mesela o tarz düşünmeye çalışıyorum. Ama e, öyle şeyler yapıyor ki mesela kollarım falan hep tırnak yarası oluyor. Hı -hı. Bazen dayanamıyorum, kızıyorum. işim kızıyor ruhda da ona. Bir de şu an bizimle yatıyordu. Ben yatağına ayırdım. Hı hı. Ağlıyor. Yine bizimle yapmak istiyor. Ben diretiyorum. Daha önce de yapmıştık böyle bir şey ama hı hı. tekrar bizim yanımıza gelmişti. Sağlık sıkıntıları falan yaşayıp ben de üzülmesin diye almıştım tekrar. İşte siz beni sevmiyorsunuz falan tarzında. Sağlık sıkıntıları mı yaşadı bir dönem? Evet, ne, ne ama çok şeyler değil, hani soğuk algınlığı falan, iğne falan Hı. tedavi edilmişti, tamam. onlardan dolayı hani ağlıyordu falan, ben de biraz duygusalım herhalde, ondan dolayı almıştık tekrar. Şimdi tekrar ayırdık yatağını, yani yapmak istemiyorum yatağında ağlıyor geceleri falan yani hani nasıl davranabilirim ben o şimdi, bana vurmasına karşı da nasıl davranabilirim şimdi şunu öğrenmek için soracağım bu soruyu acaba çocuğunuz Efendim? iktidar mücadelesi mi yapıyor yoksa bir duygusal yoksunluğun e, e, neticesinde mi bunu yapıyor öğrenmek için şu soruyu soracağım sizinle Hı -hı. arası nasıl çocuğun yahut da siz nasıl bir annesiniz kendinize baktığınızda otoriter kuralcı Efendim birazcık böyle e, düzen vesaireyle çocuğunuzla onu kurmaya çalışan bir annemisiniz? Evet düzeni kurmaya çalışıyorum hocam ben. Otoritersiniz yani. birazdan. Biraz biraz ama hmm. aynı zamanda hani şöyle söyleyebilirim. Gerçekten çok duygusal bir anneyim. Biraz tamam. da şeyden kaynaklanıyor aslında. Bir Şimdi, yaşına kadar ben bakmıştım. Ee, şu anki işte dört yaşına kadar falan kreşe vermiştik. Bayağı bir tamam. yaşamış o dönemlerde. Tamam. Şimdi yaynımız biteceği için hemen şunu söyleyeyim. Hissettiğim evet. şeyi söyleyeyim. Bu muhtemelen tamam. Osman Bey'in çocuğunda olduğu gibi bir iktidar mücadelesi olmayabilir. Bu bir duygusal yoksunluğun sizi, e, size yönelmiş olması olabilir. Siz hmm. Osman Bey'e tavsiye ettiğim gibi davranırsanız çocuğunuz duygularını kilitler içerisinde duyarsızlaşmaya başlar. Çocuğunuzu bir yaşından sonra kreşe verdiniz ve birazcık ayrı kaldıysanız... ...birazcık da siz tertip ve düzen içerisinde otoriter olmaya çalışan bir anne kimliğiniz varsa... ...çocuğunuz sizden beslenemiyor olmanın neticesinde bunları yapın. Bence çocuğunuzun yanına yatın. Siz yatağınızı almayın, yanına yatın. Ama isteklerini de karşılamaya çalışın. Kendinizi bırakın, doya sıya bir anne olmaya çalışın. Anneliğinizi hissedin, çocuğunuz da annesini hissetsin. Ama bu kadar sadece söyleyebileceğim... Geri kalan kısmı da inşallah başka zamanlarda tamamlamaya çalışın. Sizinkisi duygusal yoksunluk olabilir. Efendim ben teşekkür ediyorum dinleyicimize. Mersin'e de çokça selamlar gönderiyorum. Maalesef yayınımız bugün son buldu. Haftaya pazartesi günü canlı yayında yine birlikte olma umidiyle. Efendim hoşçakalın.